Bir mübarek günde seyyid Eyyam yani günlerin bir seyidi Efendisi olan bir Cuma günü başlayan Ramazan yine günlerin Efendisi ve seyidi olan bir Cuma günü bu gün hitama oluyor. Hitama erişti. Sonuna geldik. Bu ayrılık düşünecek olursak hakikaten çok müminler için ve açık sadıklar için büyük acı. Hatta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 Tutmayanlarda da Hakk'ın rahmetine kaldı. Allahü Teala tutan müminlere tutmayanları bağışlasın. Amin. Dua edin onların da hidayetine inilmesi için. Onlar da ibadet ve taattan zevk alması için Allah'tan dua ediniz. Allah duaları kabul eder. Hele oruçluğun duasını. resul Ekrem buyuruyor ki, Eğer ümmetim diyor, Ramazan'ın ne demek olduğunu bilselerdi, bütün ömürlerinin Ramazan'la geçmesini Allah'tan temenni ederler. Bütün günahlar malfuk. Yazılmıyor defter amale ve geçmiş günlerde mağfur, affedilmiş, silinmiş defterler terdimiz oluştu. Dualar müstecağı, hatta uykun bile uyusan Ramazan günü tesbih de uykun. Nefes alıp vermen tesbihdi Cenab-ı Şimdilik, meke semavati vel art, art ve sema da ağlıyor, yalnız ağaçlıkları ağlamıyorlar. Sema ve art ağlıyor, melekler ağlıyorlar Ümmet-i Muhammed'in oradığı musibede.